بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عن ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدأ وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار emre ben değerli kardeşlerim geçen hafta wa <gülüyor> alaikum salam ve rahmetullah Resulullah aleyhisselatü vesselamın ve ashabının hayatından müşriklerin yeni müzakereler içerisine girmeleri yani aleyhisselatü vesselama ve İslam'a karşı yapılacak e, komplolara yapılacak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 Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği vahiy mü'minlerin kalbinde, mü'minlerin içerisinde iyice sebaat ediyor. Sabitleşiyor, sağlamlaşıyor ve yerleşiyor, karar kılıyordu. Yemin olsun ki, kardeşlerim, ilk kimseler, sahabeler, radıyallahu anhum ve ardâhum, Allah'u onlardan razı olsun ve onlara hoşnut etsin. Onlar neyle izzet kazandılarsa neyle şeref kazandılarsa vallahi bu ümmetin çocukları da ancak onunla izzet kazanabilirler. Onunla şeref bulabilirler. Vahyin terbiyesiyle onun için İmam Malik rahmetullahi aleyh Allah rahmet etsin. Bu ümmetin ilki neyle ıslah olduysa ahiri de sonu da onunla ıslah olur diyor. Ömer ibn Hattab radıyallahu an sahih bir senetle rivayet edildiğine göre diyor ki biz zelil bir toplumuz. Aşağılık, değersiz, kıymetsiz bir toplumuz. Allah azze ve Celle bizi İslam'la izzetli kıldı. Artık bundan sonra biz İslam'ın Allah'ın izzetli kıldığı şeyin dışında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 biz de senin ilahına yani Allah azze ve celle'ye ibadet edelim demişlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam onlara meyletmedi. Hud suresinin ayetlermesinde "Vela terkenu ilallezine zalemu fetemsakumun nar." Selamünaleyküm. Zalimlere Zanlılara meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Ma malekum min dunillah evliya. <Gülüyor> Allah'ın dışında sizler yardımcı yani dostlar da bulamazsınız. Allah'ın dışında sizin dostlarınız da olmaz. ثُمَّ <Sessizlik> لَا Sonra size yardım da olunmaz. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلِمُوا Zalimlere meyletmeyin. Manası, müfessirlerin bazısına göre onların amellerine razı olmayın. Yani onların sizden talep ettiği şeylere razı olmayın manasındadır. Aleyhissalâtu vesselâm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 Tirmizi'de ve Nesey'de rivayet edilen sahib-i hadiste aleyhissalatü vesselam Kâb ebni Ucura'ya diyor ki ey Kâb seni sefih olan idarecilerden Allah'a sığındırıyorum. Kâb diyor ey Allah'ın Resulü kimlerdir? Nedir bu sefih idareciler? Sefih emirler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 ve onlara zulüm üzere yardım etmezse onlar bendendir, ben de onlardan O kimseler benim havzumun başına kadar geleceklerdir diyor. Subhanallah. Aleyhisselatü vesselam ümmetin işte bu setih kimselerden, zalimlerden onlara ortaklık etmekten uyarıyor. Siyeri A'lamül nübelâ adlı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 bilen insanlar onlara nasihat edelim eddini nasihat hadisine göre din nasihattır hadisine göre alimlere nasi emirlere idarecilere nasihati alimler yapabilir kardeşler Allah azze ve celle idarecilerimizi Müslümanların idarecilerine hidayet etsin İslam üzere olmalarını nasip etsin eğer idareciler kabile reisleri başkanlar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 Fakir sahibi kimseler, rasullerin, peygamberlerin güvendiği kimselerdir. Eğer onlar sultanlara, idarecilere yaklaşırlarsa, o zaman onlar hakkında şüphelenin diyor. İşte burada bir menfaat karşılığında, bir makam karşılığında yaklaşan kimselerden bahsediliyor. Bunun örnekleri çoktu. Allahu Teala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 Evet, Yahudiler içerisinde de putperestlik var. Bu fe, felsefe fikrinin aslı oradan kaynaklanıyor. Yahudu putperestliğinden kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle Araf suresinde وَجَاوَزْنَا İsrail إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ Beni İsraili, İsrail oğullarını İsraille kast edilen Yakup Aleyhisselam'dır. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavundan kurtardığı zaman allah Teala onları denizden geçiriyor. فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ Bir topluluğun yanına geliyorlar. Bir toplumun, bir kavmin yanına geliyorlar. فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَسْنَامٍ لَهُمْ Kendilerine mahsus, kendilerine ait putlara tutunan, tapınan bir topluluğun yanına geliyorlar. قَالُوا ya Musa جِعَلْ لَنَا اِلَى كَمَا İsrailoğulları diyor ki, ey Musa, başlarında peygamber var ya subhanallah peygamber olduğu halde bunu istiyorlar Musa aleyhisselam gibi -azm, büyük iş sahibi değerli bir peygamber Allah'ın katında en değerli peygamberlerden bir tanesi 5 peygamberden biri olduğu halde diyorlar ki ey Musa bunların ilahi olduğu gibi bize de bir ilah yap Allahu akbar qale innekum kavmun tecellun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 onlar da yeni İslam'a girmişlerdi. Cahillikleri vardı. Onun için kardeşlerim cehalet mazerettir. Cehalet mazerettir. İtikadi konularda da, ameli konularda da. Ehli sünnet vel cemaate göre cehalet mazerettir. Cehaleti ma mazeret kabul etmezsek, edemezsek hem ehli sünnet vel cemaatın yolundan ayrılmış tekfire ve başka fırkalara sapmış oluruz. Hem de birçok insan için ümit kesilmiş olur. Allahu akbar. Evet, siz diyor Musa aleyhisselam o gün onlara cehennemlik eden bir toplu topluluğunuz toplumsunuz. İnne haula mutebberun ma fihi ve batulun ma kanu yaamelun. Bunlar bu putlara tapan kimselerin dini ise yok olucudur. Onların bulunduğu şey, üzerinde gittikleri şey yok olacaktır. Ve yaptıkları şey de boşa gitmiştir. قال اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبِغِيْكُمْ ilaha. Allah'ın dışında size başka bir ilah mı arayayım diyor Musa Aleyhisselam. Allah-u Ekber. Ya ne kadar canı yanıyorsa ya Sübhanallah. Yani Allah Azze ve Celle sizin ilahınızken sizden bahsediyor. Size başka bir ilah mı arayayım şimdi diyor. Başka bir ilah mı yapayım diyor. Ve onu alemin ve o sizi alemlere taftil ettiği halde, üstün kıldığı halde. İsrailoğulları o dönemde kardeşler alemler içerisinde en faziletli, en üstün kılınan topluluklardan bir tanesi. Allahu Teala böyle bir değer vermiş onlara. Ama onlar hangi fikirle karşılık veriyorlar? İşte bu felsefi fikirle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 biz sana beş şey soracağız bize bunları haber verirsen sana sorduğunuz şeylerden bu beş şey bize haber verirsen senin nebi yani peygamber olduğunu biliriz ve sana tabi oluruz diyorlar aleyhissalatü vesselam yakup aleyhisselamın aldığı sözü onlardan alıyor onlardan söz alıyor onlar da diyorlar ki yahudiler Dediler. Dedi ki Allah bize bir vekil Allah'ın Allah diyor bizim söylediğimiz şey üzere bize yani onu vekil vekil getirsin. Allah bize bir sorun. getirsin. Allah bize bir vekil getirsin. Allah bize bir vekil getirsin. Allah bize bir vekil getirsin. Allah Gözler uyur, kalp uyumaz diyor. Bunu Bunun bir başka e, hadisten şahidi var. Ayşe'ye diyor ki, Ayşe radıyallahu anhâya aleyhissalâtu vesselâm, Ya Ayşetu, Ey Ayşe, benim diyor iki gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyor. Akdest alma hususunda. Temizlik baklarında gelir bu hadis. Abdest almadan, uykudan uyanıp namaza durduğunda ve Vesselam bunu diyor. Ey Ayşe benim, gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyor. Nebinin, nebi olmanın, peygamber olmanın alametlerinden biri bu. Onlar kabul ediyorlar. Doğruluyorlar yani. Yahudiler. Ondan sonra ikinci soruları geliyor.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 Eğer sen Mika'il deseydin ki Mika'il yağmuru, rahmeti, bitkileri indiren, getiren Mika'il adındaki melek demiş olsaydın tamam bu olacaktı diyorlar. Yani biz sana beyat edecektik, Müslüman olacaktık diyorlar. Beşinci soruda kaybediyorlar. Allah Azze ve Celle şu ayet kelimesi gönderiyor. Kul men kana adduvvel li Cibril'e de ki kim Cibril'e düşmanlık ederse te innehu nezzalehu ala qalbik bi iznillah muhakkak ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle o indirdi Cebrail'in. Musaddıkan ma beyne yadayl önceki kitapları doğrulayıcı. Ve hudan ve busralil mu'minin. Müminler için hidayet ve müjdedir. Diyor. Devam eden 11 keremede "Men kenade billahi. Kim Allah'a düşman ederse, men kenade billahi ve melekati ve rusulihi ve men kenade ve Cebrail'e ve Mikail'e. Cebrail ve Cebrail'e ve, ve Mikail'e. Kim Allah'ın Allah'a, meneklerine peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmanlık ederse, fe inna Allah'u aduunul kafirin muhakkaka Allah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 gemi yapmış, hazırlamış ve su artık yükselmeye başlamış. Oğlu da boğulmak üzereyken ya bu ne yer kem ma'na. Ma ma Ey yavrucuğum, bizimle beraber gemiye bin. Sakın kafirlerden olma diye. Ha bir çocuk bir evlat boğulmak üzere düşünün. Yani evladını boğulmaktan kurtaran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 Ragid el ma su çekiliyor. Ve qudi amr amr işe hükmediliyor. Wastavat ale judi ve gemi judinin üzerine oturuyor. Wastavat ale judi. Ve buda ve zalimin. Ve qila zalimin. Zalim kavme kavm zalim topluluklar helak helak olsun dedi. Yok olsun dedi.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 benim ailemdendi diyor. Boğulduktan sonra Sübhanallah. Ve inne vaadakel hak Ve senin vaadinde hak Ve ente ahkamul hakimin. Sende hüküm vericilerin en iyi hüküm verenisin. Diye nidada bulunuyor. Acıdan adeta. Sübhanallah. Allah Azze ve Celle Kale ya Nuh İnnehu Neyse min ehlik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 فَلَا تَسْأَلْنِمْ مَا اَلَيْسَ لَكَ بِه۪ي Sakın ola ki, bilgin olmayan şey benden isteme. İlim, ilmin olmayan, bilgin olmayan bir şey benden isteme. İlim ne kardeşlerim? İlim, قال, الله, قال رسول الله. Allah, قال Resulullah. Allah'ın ve Resulullah'ın buyurduğu şeydir ilim. Sakın ilmin olmayan şeyi benden isteme. اِنِّي اَعُذِكَ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 bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sayınıyorum. Ve illa terhamni ve illa terhamni ve illa tağfirli ve terhamni ekun minel Eğer beni bağışlamaz ve bana rahmet etmezsen ben husrana uğrayanlardan olurum diyor. Allah azze ve celle de bu istiğfarına karşılık Nuh Aleyhisselam'ı rahmı tövbesini kabul ediyor, istiğfarını kabul ediyor ve onu ve iman edenleri gemiden indiriyor. Selamete çıkartıyor. Netice netice kardeşlerim, muttakilerin. Akıbet muttakilerin. Yani güzel sonla e, sonuca varmak muttaki kimselerin. Allah'tan korkan kimselerin. Evet. Üçüncü çıkartacağımız ders sonuncusu bu. Kafirlerin ileri gelenlerinin salihlere ve İslam davetçilerine karşı <gülüyor> aldıkları bilgilerin, aldıkları ilimlerin, yaptıkları işlerin başka taraftan nakledildiğini birilerinden iktibas yaptıklarını, simçarlık yaptıklarını söylemeleri, bununla e, itham etmeleri eski bir metottur. Eskiden peygamberlere nasıl böyle ithamlarda bulunuyorlarsa Nebimiz Aleyhisselam aynı ithamda bulundular, aynı suçlamayla karşı çıktılar ve bu kıyamete kadar devam edecektir diyor. Evet. Çünkü o dönemde geçmiş ümmetleri içerisinde rasulleri peygamberleri yalanladılar ve onların şüpheler içerisine düşmesi, görevlerinden vazgeçmeleri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 böyle görüşü, zayıf, basit, adi, bizim içimizde aşağılık olan, zelil olan kimselerden görüyoruz. Sana tabi olan kimseleri diyor. Peygamberlerin tabileri hep böyle zayıf kimselerde o yüzden alay ediyorlar yani. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ Bize karşı sizin bir üstünlüğünüz de yok. بَلْنَظُمْنُكُمْ minel kadibin. Bilakis biz sizi yalancılardan biliyoruz diyorlar. Yani rasulleri ve hak davetçilere yalan iftirasında bulunuyorlar. Yalancıdır diye onlara ithamda bulunuyorlar subhanallah. Yani söyledikleri şey fasafisadur, yalandır, başkalarından aktarmadır diyorlar. Eski bir metot bu. Araf suresinde yine قال الملع من قامه اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي دَلَالٍ Nuh'un kavminden ileri gelenler şımarık kimseler Bunlar hem otorite sahibi oluyor hem de rant sahibi para, mal, mülk sahibi kimseler. İman etmeyenler tabii ki. Diyorlar ki sen apaçık bir delalet içerisindesin. Nuh Hep böyle töhmet altına oluyorlar. Ona suçlamalarda bulunuyorlar. Bunun gibi daha nice peygamberlere aynı suçlamalar yapılıyor. Benzeri suçlamalar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 ahirette, ateşin içerisinde birbirlerini yalanladıkları, birbirlerine lanet ettikleri malum ayet ve hadislerde. O aleyhissalâtu vesselâm şu güzel ifadeyle onu ifade ediyor. Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında rivayet edildiğine göre, diyor ki aleyhissalâtu vesselâm, <gülüyor> benim misalim, benim gönderildiğim şeyin misali, yani Allah'ın beni gönderdiği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 Suyu kabul eder, oradan da yeşillikler ve çayırlar, bitkiler bitirir, diyor. o toprak o bol yağmuru alır, ondan sonra oradan yeşillikler ve bol bol e, böyle çayırlıklar, güzel şeyler bitirir diyor. O su bir de böyle kurak bir araziye isabet eder.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 ش احن تستطش في